sayıdır herkes. Zaten gelemeyenlerde YouTube'dan ya da yüttüğünüz yanlar vardı büyük ihtimalle. Gelemeyenlerde ileride kaydını izler. E, Burak eğer sen kapatabildiysen herkesin mikrofonunu. Çay koyuldu. merakla bekliyorum. Tamamdır Ahmet Bey. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Crypted dediğimiz şey ee, aslında tamamen blockchain üzerinden işleme başlayacak bir eğitim platformu olarak e, düşünüyoruz. Tabii ki de ilk başta e, maalesef blockchain'e geçiş biraz sancıda olacak. Çünkü hala e, çok kişi hazır değil özellikle Ethereum ekibi olarak. Fakat e, önce size şundan bahsetmek istiyorum. Eğitimin şu anda e, olmuş olduğu noktada yaşattığı sorunlar, yaşadığımız eksikler, Bunların üzerinde biz bayağı düşündük. Bu eğitim gerçek yani normal geleneksel eğitimin yaşattığı farklı sorunlardan bahsetmek istiyorum önce ve bizim getirdiğimiz çözümleri göstermek istiyorum size. Öncelikle şu sahneyi eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Motivasyon eksikliği dediğimiz, derse girdiğimizde işte kafamızı koyduğumuz lise yıllarında özellikle ben çok yapmıştım bunu maalesef. Sebebi tamamen düşük etkileşim ve motivasyon eksikliğinin de en büyük sebebi yani derste hani zaten 5 alamıyorsun, 4 alamıyorsun. Daha ne kasayım düşüncesiyle yapılan geleneksel bu eğitim sisteminin verimsizliği yüzünden bu şekilde oluşuyor genelde. Türkiye'de gerçi özel okullar yine çok yüksek. Mesela Kanada'ya Kanada gittiğiniz zaman ben lise orada okudum. Ee, Kanada'da verdiğimiz okula ücretle aynı ücretleri özel okullar alıyorlardı Türkiye'de. Devlet okullarında da e, şey alınmasa bile e, ücret alınmasa bile özellikle üniversitede iyi bir okula gitmek istiyorsanız yurt dışına da olsun özellikle bu Harvard olsun işte ondan sonra Ivy League okulları olsun Türkiye'de de yine Koç Üniversitesi olsun Sabancı olsun e, yüksek ücretler ödeniyor. Şu anda mesela Amerika'daki öğrencilerin 1.2 trilyonluk devlete borcu var. Yani devleteyle hatta bankalara borcu var. Yani aslında asıl büyük balon bu olarak görüyorum ben. Aynı şekilde burada mesela transportation dediğimiz hareket etme yani işte e, taksiler olsun otobüsler olsun bu tarz şeylerde yine onların da fiyatları sürekli artıyor. E, yüksek ücretlerin Evet, sorunlar en büyük başı çeken şeylerden biri. Topluluk hissiyatı eksikliği, üçüncü olarak en yüksek yaşadığımız sorunlardan biri. Yaşadığımız izolasyon, aitlik hissiyatının olmaması, ve işte etkileşim eksikliği ve dostluk yokluğu dediğimiz şeyler. Bunlar e, araştırılmış, bulunmuş ve gerçekten e, öğrenciler üzerinde büyük etki yaratan e, ve başarılı olmalarını eksik başarılı olmalarına eksiklik katan hatta e, katkı sağlayan şeylerden biri. Ya yani katkı derken başarısız olmalarına katkı. Döküman sahteciliği bu filmi bilmiyorum kaç kişi izlemiştir. E, i̇şte Kevin Smith'ın adında bir film. E, Leonardo DiCaprio'nun yaptığı sahtecilik işte Harvard'tan doktor olduğunun mezun olduğunun kanıtını göstermişti. İşte ondan sonra e, pilot olmuştu, tarzı gibi bir sürü avukatlık yaptı, bir sürü farklı sahtecilikle kendini başka şeymiş gibi gösterdi. Bunu aynı şekilde yine LinkedIn üzerinden yapan çok insan olduğunu biliyoruz. İşte kendisini doktor gibi gösterip kendisini işte master bitirmiş gibi gösterip sahtecilik yapmaya çalışanlar ve işe girmeden önce bunu aslında takip etmeleri çok zor diğer insanların. O yüzden bu döküman sahteciliği de bizim en çok düşündüğümüz şeylerden biri. Nasıl onunla geçilebilir? Normal isim sistemine çünkü ee, bu tarz bir şey yok yani şu anda. Bilinçsiz yatırımcılar özellikle son dönemde özellikle bu e, Ocak ayından itibaren hatta Alık ayından itibaren sadece zengin olmak için gelen insanların e, yaşadığı sorunlardan biri ne zaman alayım ne zaman satayım. E, Bitcoin'in ya da aslında kripto paraların genel olarak yapısını anlamadan, anlamaya çalışmadan sadece ne zaman alıp ne zaman satmaya e, çalış çalışmaya öğrendiklerini farkındayız. Öğrenmiyorlar bile hatta. Twitter'da bir sürü kişi yakınıyor bundan. Bunun önüne geçmek istiyoruz. Blockchain yetenek, bilgi eksikliği dediğimiz şey aslında yani nereden öğreneceğini bilmiyor çok kişi. Blockchain'in hani temelinin, yapı taşlarının, kodlamasının kim bildiği ile aşikar aslında. Kimin bildiğini bile bilmiyoruz. Ve bunun çok dağınık yerlerde mesela şu anda biz Sağolsun Mert Susun hocamız bizim blockchain tarafında e, ürünümüzün geliştirmesine, teknik altyazımızın oluşmasında liderliği çekiyor. E, ve bunun sayesinde biz çok güzel bir ortam oluşturup bu blockchain yetenek bilgi eksikliğini ortadan kaldırmak istiyoruz. Böyle şu anda yaşadığımız, fark ettiğimiz bir sürü problem var. E, geçenlerde, birkaç hafta önce belki bir ay oluyor neredeyse, bir anket yapmıştım. Bu ankette Ücret ödemeden ve hatta coin kazanarak online kripto para ve blockchain eğitimleri olsa katılır mısınız diye bir soru sormuştum. Ee, bu soruda e, birisi sesi açar mısın demiş. Bakıyorum sesim sonuna kadar açık. Ee, ücret ödemeden ve hatta coin kazanarak online kripto para ve blockchain eğitimleri olsa katılır mısınız demiş. Ee, ücret seksiyon hiç katılırım demiş. 4700 kişi oy vermiş. Ee, %10 kişi katılmam demiş. %7 de emin değil demiş. Bence %83 çok güzel bir rakam. Açıkçası e, 4700 kişi arasından hani bunu gerçekten e, ücret ödemeden hatta koyun kazanarak e, ben %100 bekliyordum da açıkçası yine de e, yani büyük bir rakam olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde biz kriptoda geldik. Kriptoda videosu var. Onu göstermeyeceğim. İsteyen dışarıdan dışarıdan izleyebilir. E, aynı şekilde YouTube kanalında kript Nedir diye bir videomuz var. Altyazılı. Cryptid'ın misyonunu hemen okuyacağım size. Cryptid dijital dönüşümün yaşandığı dünyada seçmiş olduğu eğitim misyonu maddi alım gücünün bir kısıtlama olmadığı, geniş kitlelerin oyunlaştırma modeliyle bilgiye motive bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Cryptid 4. Endüstri Devrimi'nin ana dallarından biri olan kripto paralar ve blok zinciri teknolojisinin yatırımcı, bilişimci ve meraklılarına kendi alanlarında uzmanlaşmış birey ve kurumlarından eğitim ve danışmanlık hizmetleri almaları için kurulmuştur. Vizyonumuz da şu şekilde. Biz bu çağda bilginin en değerli varlık olduğuna inanıyoruz. Ve vizyonumuz bilgiyi blok zinciri üzerinde sonsuza ücretsiz bir şekilde yaşatmak. Yani ana amaçlarımızdan biri aslında biz blok zincirini kullanarak özellikle Q3 dediğimiz 3. şeye ve 4. şeye yetişirse ee, merkezsiz, merkeziyetsiz veri depolama ve merkeziyetsiz mesajlaşma yani me merkeziyetsiz veri depolama dediğimiz şey e, Swarm Ethereum e, vakfının şu anda çalıştığı bir teknoloji protokol e, merkeziyetsiz mesajlaşma da e, Whisper adında yeni çıkan bir mesajlaşma e, servisi diyebiliriz merkeziyetsiz çalışıyor ve 2020 yılında da vizyonumuz merkeziyetsiz özel organizasyon olmak yani e, DAO'ları sonrasında açıklayacağız aslında. E, Doçer Doktor Tolga 5 bizim de aynı zamanda e, konseyimizde yardımcı oluyor sağ olsun. E, bize DAO'ların ne olduğunu e, ve nasıl yardım edeceğini sanırım onu gösterecek. 2020 olarak vizyonumuzda bunu seçmemiz de hala biz DAO'ların yeteri kadar e, olgunlaşmış olduğunu düşünmüyoruz. E, oraya O seviyeye gelene kadar daha çok çalışma yap yapılması gerektiğini düşünüyoruz. da DAO felaketini de açıklayacak illeri de. Ee, yakın zamanda bu bilgi maratonunda yine Kriptet'in fonksiyonları aslında dört tane fonksiyonumuz var ilk başta biz üç taneyle başladık ilk üçten birincisi Kriptet Platform dediğimiz Kep olarak da kısaltılmış Kep. yani aslında Türkçe'ye yakın bir şey yapmaya çalıştık KEP'nin birleşiminden Kriptet Platform e eğitimlere ücretsiz ulaşabiliyorsunuz onları da anlatacağım size fakat şu şekilde açıklayabilirim hızlıca sizde CAD sürece yani bir miktar belli bir miktar ked ihtiyacı var ve bu CAD ihtiyacı olduğu sürece siz mesela rookie seviyesinden semi pro seviyesini geçtiniz ve bu pro seviyesinde bin tane kediye ihtiyacı var şu anda bu numaralar tamamen ayar duruyor kesinleşmiş bir şey yok çünkü oyunun aşırı modeli üstünde hala çalışıyoruz e, Binket sahibi olduğunuz zaman elinizde e, eğitimlere ücretsiz, ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki hani ben hiç param yok yine de eğitim almak istiyorum. Onun için de bir e, sistem oluşturduk. Oyunlaştırma sayesinde yeni gö görevleri yerine getirdiğiniz sürece ödül kazanabiliyorsunuz. Ödüller de CAD oluyor. Bu CAD'leri e, zaten ilk başta biz Obis platformundan çıkacağız. Obis kripto e, para platformu e, bu borsa üzerinden satışımızı yapacağız. Aynı şekilde borsada satışı yapıldıktan sonra hemen e, Alsat'a açık bir şekilde ticarete başlanacak. E, fakat mesela Cryptid platformuna girdiniz hiçbir bilginiz yok dışarıdan yeni bir kişi geldi. Size 10 tane görev sunuyoruz. Bu görevleri yerine getirdiğiniz zaman ilk başta e, beginner dediğimiz yani ilk seviye kurslarını e, bedavaya almak kazanıyorsunuz. Bunların hepsini %100 de tamamlarsınız, başarılı olursanız hepsinden bir sonraki seviyeye geçebiliyorsunuz kadar elinizde oluyor zaten. Ee, aynı zamanda Cryptid platformunda e, webinarlara katılabiliyorsunuz. Onaylanmış ve kaliteli özel gruplar bulabiliyorsunuz. Ee, bu ne demek oluyor? Elisi ee, Altı Öztürk yazmış. Buyurun. E, hemen bir mesaj geldi genel sohbetten. Ona bakıyorum şu anda. Ahmet. Evet. Sesim gelmiyor mu yoksa? Boşuna mı konuşuyordum bir saat. <gülüyor> Biraz daha yavaş gidelim. Tamam. Tamam. Biraz daha yavaş gidelim. Okey. Ee, oyunlaştırmadan bahsediyorduk. Onaylanmış yani, onaylanmış ve kaliteli özel gruplar bul dedik. Bu nasıl olacak? Mesela e, biz Twitter'dan görüyoruz. İşte 0.05 Bitcoin var. E, bu Bitcoin e karşı, 0.5 Bitcoin'e karşı 0.05 Bitcoin'e karşı her ay boyunca işte sana eğitim verelim, ondan sonra işte sinyal verelim. İşte bazıları pump-dump grupları yapıyor. İşte biz bunları hepsini bir ortamda toplayıp onları güzel, kaliteli bir şekilde, onaylanmış bir şekilde, aynı zamanda işte kontrolü yapılan bir şekilde pump-dump gruplarından çıkartıp tamamen bu işi en iyi kaliteli eğitim veren gruplara bile katılma imkanı sağlayacağız. Ee, mesela bunu şu anda Patreon üzerinden yapıyor bazı arkadaşlar. İşte aylık 25 dolar ver diyor. Ee, ben sana şunları şunları vereceğim diyor ama tabii bunların hiçbirinin takibi yok. Biz bunların takip edilmesini sağlayacağız. Bunu nasıl sağlayacağız? Takip de şu şekilde olacak. Ee, moderatörlerimiz olacak tabii ki de platformumuzda ve e, platformda yeter, yeterli katkıyı yapan ya da değerli katkıyı yapan yeterliyse de, değerli katkıyı yapan kişiler seçilmiş kişiler. Mesela bu Lunar platformunda. E, makaleler paylaşılıyor. Makalelerde yetkin kişiler önceden seçiliyor. Bu yetkin kişilerin kendi oluşturdukları sisteme göre peer review dedikleri hakemli bir şekilde onay verme ihtimali ya da işte bu makale doğru yazılmış, bu makale yanlış yazılmış şeklinde yorum yapabiliyorlar ve onların doğruluğunu kanıtlayabiliyorlar. Doğru bir yanlışını kanıtlayabiliyorlar. Yani bizim de bu şekilde bir e, çare bulmaya çalıştık. Aynı şekilde e, Cryptid Signature dediğimiz, Cryptid da e, sahteciliği yok etmeye çalışıyoruz. Mesela e, sahtecilik derken o az önce gösterdiğim Catch Me If You Can filminde, hani e, Sıkıysa Yakala filminde yaşanan olayların önüne çalışıyoruz. İşte noter özelliği dediğimiz... E, özel dediğimiz time stamping zaman damgası vurma işte e, siz crypted platformundan bir sertifika aldığınız zaman hemen bir e, zaman damgası vurulacak ve artık siz bir crypted olacaksınız. Yani crypted e, şeye getirmeye çalışıyoruz aslında bunu. E, bir sözlüğe girdiği zaman ileride bir işe girdiğiniz zaman insanlar crypted'ın in var mı? Hani cryptedlandın mı tarzında e, bir soru sorabilir size mesela. Crypted olduktan sonra notun özelliği geliyor. Ee, çok düşük ücreti yapabiliyoruz bunu ve yüksek e, transparanlık veriyor size. Ve aynı zamanda ileride e, risksiz tamamen gerçek zamanlı e, trade yapabileceğiniz, alsat yapabileceğiniz e, fakat para harcama, harcamanız gerekmeyen yani size işte 10 bitcoin veriyoruz ilk başta. Exchange simülatör dediğimiz yani e, demo şeklinde ya da simülatör şeklinde bir e, şey oluşturuyoruz, borsa oluşuyoruz. Gerçek zamanlı dediğim gibi. 10 bitcoin ile siz istediğiniz gibi öğrendiğiniz şeyleri alsap yapıp kendinizi deneyebiliyorsunuz burada. Çok bir düşük, çok düşük bir ücret verip tabii ki de bunda bir ekosistem oluşması gerektiği için geri dönüş olması lazım. Çok düşük bir ücret verip bu özelliğe kavuşabiliyorsunuz. Ve dördüncü en son gelen e, fikrimiz de Crypto Advisors adında e, çok güzel bir e, şey düşündük aslında. Bir market alanı gibi düşündük ya da e, şey gibi de düşünebiliriz aslında bunu. E, pa pazar yeri heh, pazar yeri diyorlar. Uzmanlar e, gelip kendilerini orada portfolyolarını koyuyorlar. Ben işte e, şurada daha önce danışmanlık yaptım. Burada çalıştım. Böyle bir özelliğim var. Şöyle sertifikam var deyip mesela LinkedIn'de olduğu gibi e, kendini tanıtıyorlar ve projesi olan blockchain ya da kripto para projesi olanlar credit advisors'a gelip e, kendi isteklerine göre ya da eksiklerine göre buradan kişilerle tanışıp anlaşıp çalışıyorlar. E, kısacası ya da danışman projelerini bulabiliyorlar. Bunu zaten biz aslında çok şeyim çektik zamanında. Nasıl hani ya nasıl başlayacağımızı biliyorduk da nasıl ilerleyip ne kadar nasıl evleneceğimizi çok iyi bilmiyorduk Sağ olsun bütün bizim bu counsel dediğimiz konseyimizdeki insanlar, sağ olsunlar çok yardımcı oldular şu ana kadar. Biz ilk başta çok ufak çok basit bir proje olarak başlamıştık yola. Fakat advisorlar dediğimiz konseyimizdeki bizim bütün danışmanlarımız, mentorlarımız işte abilerimiz, iş adamları, profesörler bunların hepsi sağ olsunlar çok yardımcı olurlar. Ve Cryptid Advisors'ın önemini biz bu yüzden biliyoruz. Ve diğer projesi olan insanlara da böyle bir fırsat vermek istiyoruz açıkçası. Cryptid'in dördüncü fonksiyonu ve önemli fonksiyonlarından biri bu. Şöyle, şöyle söylemek istiyorum. Cryptid Platform ve Cryptid Advisors ilk başta çıkacak iki özelliğimiz. Ondan sonra Cryptid Signature ve Exchange Simulator gelecek. Marketi göstermek istiyorum size. Şu anda e, yani piyasadaki işte bize benzer BitDegree var. İlk çıkanlardan biri hatta BitDegree. E, Coin Kafası bunun şeyini yapmıştı hatta. ICO'sunun e, işte e, reklamını yapmış. Reklamını değil de ICO'sunu tanıtmıştı. E, ben de ona demiştim abi sakın bunu paylaşma. Bizim projemizle aynı ama e, o zaman aynıydık. E, bunun BitDegree çıktıktan sonra biz çok büyük değişiklerdik. Çok daha farklı bir hale geldik. Onu da göstereceğim size. Aramadaki farkları anlatacağım biraz. Ee, en son baktığımda BitDegree, bu geçen ay yapılmış bir e, resim aslında. E, 61 milyon dolardı market cap'i. E, 18 centti tanesi. E, Live Edu e, aynı şekilde bize benzer ama tabii bizim çok daha e, farklı versiyonumuz aslında. Yine bir eğitimle ilgili olduğundan dolayı koyuyorum buraya. 10 milyonlarlık bir e, hard cap koymuşlardı. ISO'dan 10 milyonlar para topladılar. Ve e, hala şu anda çalışmalarına devam ediyorlar. Ve bildiğiniz eminim ki herkesin bildiği Udemy, e, Türk onlayı kurucusu. E, Udemy'nin en son e, 30, 20 milyon tane öğrencisi olduğunu e, şey yapmışlardı, celebrate etmek, e, kutlamışlardı. 20 milyon öğrenciye kavuşmuşlardı. E, baktığımız zaman çevrim içi eğitim piyasasında 46 milyar dolarlık bir e, piyasa payı var aslında. Piyasa değeri var çevrim içi eğitim platformlarının. Ve e, biz bu pastadan bir pay alacağımızı düşünüyoruz. Ayrıca avantajlarımızı anlatmak istiyorum hemen. E, bizim mesela işte BitTigree'den, LiveEdu'dan ya da Videmi'den farkımız e, tamamen blok zinciri üzerine kurmak istiyoruz eğitimleri. Yani e, koyduğumuz veriler, videolar, e, resimler hepsini e, ileride Swarm üzerinden tutmak istiyoruz. Aynı şekilde mesajlaşma platformunda biz üzerinden yapmak istediğiniz için yine blockchain üzerinden ilerleyecek bir sistem. Ve e, tabii ki blockchain üzerinde olduğu zaman biliyorsunuz ki e, sonsuza dek datayı, veriyi saklayabiliyorsunuz ileriye kadar. E, onun için çok özel bir kitleye, çok özel bir e, markete sahibiz. Haritajı avantajlarımızın ilk başında bu geliyor ve biz ilk açıkçası ilk başta kripto para ve blockchain'e odaklıyız. Yani diğerleri bit degree tamam hani Yine e, kripto para ve blockchain'e odaklı ama daha farklı şeyler de veriyor. Biz bunların hepsini dört farklı fonksiyonla e, bir araya getirip bir çatı altında toplamaya çalışıyoruz. E, Ayırtılacağı avantajlarımızdan diğeri uzmanlar da direkt iletişim ve etkileşim fırsatı veriyoruz. Yani bunun sebebi de e, mesela siz bir gruba ya da bir derse girdiğiniz zaman e, size oyunlaştırma e, şeyini göstereceğim. Oyunlaştırma sistemimizin bir kaç tane özelliğini göstereceğim. Bunu anlayacaksınız zaten. E, uzmanlara direkt iletişim e, çok önemli bir şey. Çünkü etkileşimi arttırmamız gerekiyor. Etkileşimi arttırabilmek için de uzmanlara e, biz bir e, motivasyon aracı olan tabii ki de ödül koyduk. Siz onlarla iletişime geçtiğiniz zaman onlar ödül kazanıyor. Yani size cevap vermek isteği duyuyorlar. Bu yüzden e, direkt etkileşim fırsatı da veriyoruz. Teoriden pratiğe e, dediğimiz şey aslında bir bakıma hani bu ödevler ondan sonra ııı e, Yapılacak yarışmalar, ondan sonra exchange simulator, yani bizim simülasyon e, borsamız, pratiğe dökebilecek öğrendiği, öğrendiğiniz her şeyi. Yine canlı derslerimiz olacak. Yani webinarlar gibi, webinarlara ulaşabileceksiniz canlı yayında. E, mesela biz şu anda çok zorluk çekiyoruz. Ben hem Discord'dan hem aynı zamanda YouTube'dan yayın yapıyorum. Fakat bizim e, şu anda görüştüğümüz bir platform var, e, Canvas adında. Biraz da onu da hatırlatacağım size. Canvas'ın bir özelliği var. E, biz aynı zamanda hem video yayını yapıp, hem mesajlaşma hem de sesli konuşma sistemini tek çatı altında, yani tek bir kanal üzerinden yapabileceğiz yakın zamanda. Yani Mesela Discord'dan dinliyorsunuz, aynı zamanda YouTube'dan izliyorsunuz. Mesajları Discord'dan ya da YouTube'dan farklı farklı yerlerden görebiliyoruz. Bunların hepsinin tek bir yerde olduğunu. Ben mesela şu anda size sunum yaptığım için telefonumdan, Discord'dan gelen sorulara bakmak zorunda kalın. Bunların biraz daha farklısı, şöyle ekranımda gözükecek sorular. E, aynı zamanda hem ben e, size sunumu yapabileceğim, hem sorularınızı görebileceğim, hem sizinle etkileşime geçebileceğim. Böyle güzel de bir e, olanağımız olacak yakında. E, token token kazanma fırsatı aslında Blockchain'imiz'e bize vermiş olduğu e, bir nimet. Bu token e, yani kendi kripto paramızı yaratıp e, bir ekosistem oluşturup bunları tamamen dağıtabilme. Oyunlaştırma ile... Ee, motivasyon, etkileşim ve sorumluluk arttırma. Ee, az önce de bahsettiğim gibi birazdan oyunlaştırmaya da geleceğim. Ee, ve biz siz alsat yap, pratik yap e, şeklinde avantajlarımız var. Ee, şimdiye kadar organik bir şekilde büyüdük. Ee, şu şekilde hiçbir biz ne Twitter'dan reklam yaptık, ne Facebook'tan reklam yaptık. Tamamen e, yani bilgiyi sunarak tamamen insanlara ne istediğini vererek aslında bu bakıma şimdiye kadar 2500 tane e, takipçi ulaştık. Bugün de Discord kanalımızda 524 kişi var, Telegram topluluğumuzda 344 kişi var. Aslında sizden istediğimiz şu anda bugün dinleyenler varsa bir sürü gönüllü arkadaşlar arıyoruz aslında. Bize yardım etmek isteyecek, bu platformu iyi yerlere getirecek arkadaşlar. Ve size bu ödül sisteminden de bir pay ayırdığımızı söyleyebilirim. Şu anda aramızda olan Discord'da moderatörlük yapan arkadaşlarımız da var ve onlar da tabii ki de e, verdikleri katkının değerini e, alacaklardır mutlaka. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani topluluk olarak gelişmek istiyoruz. Hep beraber büyümek istiyoruz. Amacımız bu. E, oyunlaştırma dediğimiz şey e, Ercan Altuğ Yılmaz Beyefendi ile görüşüyoruz. Şu anda Türkiye'de e, oyunlaştırma adına işte oyunlaştırma diye bir kitap çıkarttı. E, sağ olsun Altuğ Bey bizim e, şeyimize girmeyi kabul etti. Evet konseyimize girmeyi kabul etti. Onun daha önce vermiş olduğu derslerden e, çıkarak zaten biz ilerliyorduk. 6B'de hem bize yatırım yapıyor hem e, oyunlaştırma sistemimizde yardımcı yardımcı oluyor. Bu sebepten dolayı ona teşekkür ederiz. E, i̇zliyorsa, izlemiyorsa da daha sonra izleyecekti diye düşünüyorum. Bu hafta sonu e, önümüzdeki kalsın onunla beraberiz. E, şöyle göstereyim. Statümüzde şu anda e, şöyle dört tane farklı şeyimiz var. Oyunlaştırma metodumuz var. Tabii ki de bunlar gelişecek zamanla. Stat olarak önce Newbie başlıyoruz, sonra rookie başlıyoruz, devam ediyoruz, sonra semi pro, pro ve en sonunda ultimate kripto expert olabiliyorsunuz ve bunlar sizin e, profilinizde gözükecek. E, aldığınız ders, verdiğiniz eğitim, gelen yoruma göre yükselen bir sistem olacak. Yani e, kaybedilen bir puanlama değil de e, aslında kazanılan e, bir sistem olacak. Yani daha önce de bahsetmiştim motivasyon neden var. Şimdi bir dersten mesela e, işte tarih dersinden 5 almanız için bütün her şeyden 5 almanız gerekiyor ki e, senin sonunda 5 bitirin. Fakat bu çok kötü bir sistem çünkü ilk dersten bir aldığınız zaman ya da iki aldığınız zaman e, hiçbir zaman e, tam puanı ulaşamayacaksınız. Biz bunun biraz daha farklı sistemini getiriyoruz aslında. E, sıfırdan başlayıp e, biz yükselen bir sistem oluşturuyoruz. Yani herkes ultimate kripto expert olabilecek. Bir kere yanlış yaptığı zaman bile tekrar geri dönüp o yanlışın düzelttiği sürece hem ödülünü kazanabilecek hem de e, puanını arttırabilecek. Yani aslında biz biraz da sistemi der tersine çevirip e, daha düzgün bir e, sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Onu da belirtelim. Erişim dediğimiz şey işte elinizdeki kediyle açılan seviyeler. Tamamlanan derslerden veya katkılardan toplanan kediyle açılan seviyeler. İşte mesela Newbie seviyesinden bahsediyordum az önce. Newbie için elinizde sadece 100 tane kedi olması gerekiyorken e, Rookie'de 1000 tane olacak. Ama Newbie'deki bütün dersleri bitirdiğiniz takdirde e, Rukiye'ye e geçme şansınız olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Ve bu sayede erişim imkanı ulaşacaksınız. E, tabii bunun için içinde bir hani hep bir enflasyon olması gerektiği söylüyor ama bizde daha çok bir deflasyon olacağını düşünüyoruz açıkçası. E, onu da e, ürünlerle yapacağız. Onunla, ona da geliyorum birazdan. E, güç mesela güç dediğimiz şey gün içinde aldığınız ders sayısına göre değişkenlik gösteren güç göstergesi. Yani e, mesela yüzde yüzlük bir gücünüz var gün içinde ve bu gücünüzü e, siz 3 e, ders alarak tamamen bitirdiniz. 3 dersin, her dersin bir tanesi e, yüzde işte 35 der, gücünüzden eksiltiyor. E, bu gücü tamamlayabilmek için e, gidip ürünlerde enerji içeceği satın almanız lazım. E, Kediye enerji içeceği satın alıyorsunuz, ve gücünüzü arttırıyorsunuz. E, buna göre gün içinde alabileceğiniz ders sayısı artıyor. Ama tabii ki de bir e, bir sistem olması için, bir ekosistem olması için geriden üstte olması lazım olduğu için platforma ki herkese sürekli coin'lerini dağıtabilelim. Ee, bu şekilde bir harcamalarınız da gerekecek platform içinde. Mesela cep telefonu aldığınız zaman işte e, uzmanlarla direkt iletişime geçebileceksiniz. Ondan sonra laptop aldığınız zaman işte videoları 360p değil de 720p ezeyebileceksiniz ya da 4K ezeyebileceksiniz. İşte kitap ayrıca aldığınız zaman işte derslerde aklınızda kalmasını istediğiniz yerlere işte kitap ayracını ayracını koyup ortaya sonradan tekrardan dönüş yapabileceksiniz şeklinde değişik oyunlaştırma sistemlerimiz de var. Aynı şekilde kazanç dediğimiz şeyde dersinde başarı, uzmanların cevapları değerli katkıda bulunan kişilerin hepsi ödül kazanabiliyor. Bu değerli katkıda bulunmayı da daha sonra e, white paper'dan açıkça bir şekilde anlatacağız aslında bir bounty programı gibi. Eee tokenization dediğimiz zaman hani çoğu kişi dedi işte siz bu platformu Bitcoin'e de yapardınız. İşte niye normal parayla yapmıyorsunuz? Arkadaşlar maalesef normal parayla ya da Bitcoin ya da işte ya fiat veya bir başka bir kripto parayla yapamıyoruz. Çünkü blok zinciri sayesinde bizim ürettiğimiz kendi coinleri biz dağıtıyoruz ve bu coinlerin bir değer yaratması lazım ki e, yani biz yoksa işte bir milyon dolarımız olsa dağıtılmadı eee Para bittikten sonra nasıl, nasıl dağıtacağız daha fazla? Yani öyle bir sistem oluşmamız gerekiyor ki blok zinciri sayesinde e, kendi de coinlerimizi yaratıp, kendi tokenlarımızı yaratıp bu sistemi yaratabiliyoruz aslında. Bu sistemde insana ödül verebiliyoruz. E, eğitimcilerin etkileşimini arttırmak için yaratılan akıllı kontrat sistemi tabii, tabii ki de bu tokenization'ın ve CAD'in e, bir parçası e, kullanıcıların başarılı oranlarını attırmaları için motivasyon yine bir CAD ihtiyacından kaynaklanıyor. Ee, içeriği ücretsiz hale getirebilmek. Yani çünkü biz kedi yarattıktan sonra bu içeriği ücretsiz hale getirmeye çalışıyoruz. Yani dediğim gibi tekrardan sadece CAD tutarak. Ve aynı şekilde tüm kripto eğitim sistemleri için tek coin kullanabilme. Yani e, Kadir Üniversitesi'nin mesela şu anda kripto para e, blockchain eğitimi var. İsmail Hocamız biliyorsunuz bizim mentorumuz aynı zamanda İsmail Hakkı olan. E, onunla konuştuğumuzda ileriki dönemlerde CAD ile ödeme kabul edeceklerini söylediler sağ olsunlar onu da belirtelim onun haricinde biz farklı farklı üniversitelerle şu anda görüşmeler halindeyiz İleride yapılacak sertifika eğitimlerinde de CAD ile ödül kabul edilecek eğitim ücreti kabul edilecek ve aynı şekilde biz de sitemizden yine kripto paralar ve blockchain üzerine yazılan kitaplarında satışından CAD ile ücret kabul etme olasılığı var şu anda birkaç içinde görüşüyoruz kendi kitaplarını bizim CAD ile satışını yapacaklar e, Tokenize için ödül sisteminin nasıl iş, işleyeceğini den bahsedeyim biraz. Öncelikle akıllı kontrat dediğimiz şey e, biliyorsunuz, çoğunuz belki takip etmişsinizdir. İşte Mert Ustur olsun, e, ben ol, ben olayım ya da birkaç kişi olsun, Bitcoin Devrimi kitabında da yazıyor mesela akıllı kontratların ne oldu. E, e, bir bakıma kod bir yasa gibi. E, bu yasayla e, siz e, girilen e, işte kuralları akıllı kontratlar gerçekleştiriyor. Ama bu akıllı kontratların gerçekleştirebilmesi için birinin bu olan şeyleri akıllı kontratlara söylemesi lazım. Yani proof of education dediğimiz, proof of concept ya da biz şu anda kendi sistemimizde yaptığımız humanized proof of work sistemi. Mesela bir kişi eğitiminde çok başarılı oldu ve bu bilginin blok zincirle ulaştırması gerekiyor. Bu verinin zincirle ulaştırması için bir oracle ihtiyacımız var ve cryptid Oracle deniliyor buna. Ee, yani ekosistem içindeki tüm kanıtların servisini bütün e, yani ben mesela ya da siz işte dediğim gibi başarılı oldunuz bunu alıyor Oracle diyor ki tamam bu kişi başarılı oldu akıllı kontrat hemen veriyi gönderiyor yani blog veriyi gönderiyor. Akıllı kontrat bunu anlıyor ve e, hemen işlemi gerçekleşiyor yani aslında tetiğe basıyor bir kısmı. Bu şekilde Crypto Oracle'ımız olacak. Crypto Oracle sayesinde akıllı kontratları alınan kanıtlarıyla besleyebileceğiz. Böyle bir sistem yarattık. Blockchain geliştirme konusunda yani bu akıllı kontraklar olsun işte Swarm olsun, Whisper olsun ondan sonra işte Oracle olsun bunların hepsinin yazış, yazımında yani geliştirilmesinde INOX şirketi bizim ana partnerlerimizden bir tanesi. Bütün bu sorumluluğu üstlenmiş durumdalar. Mert Susur zaten INOX şirketinde biliyorsunuz teknik lider ve aynı zamanda co-founder yani kurucu ortaklardan biri. Ee, bizimle de başından beri, bu projenin en başından beri bizimle. Aynı öykü sağ olsun e, bütün görevi üstlenmiş durumda. O yüzden hiçbir şüphemiz yok yapabileceğimiz şeylerden. Ee, CAD nasıl bir CAD olacak? Yani herkes bunu soruyor. CAD nedir? Yani kaç adet üretilecek? Ee, 300 milyon adet CAD üretiyoruz. 150 milyonunu token sale'da satıyoruz. 50 milyonunu e, bu 150 milyon 50 milyonla da pre-ISO'da satıyoruz. Pre-ISO'muz da Office platformu üzerinden olacak. Ether kabul edeceğiz. E, Bitcoin kabul edeceğiz. E, Bitcoin kabul edeceğiz büyük ihtimalle evet. E, ve Türk lirası kabul edeceğiz. E, KYC requirement dediğimiz yani e, işte e, kimliklerinizi doğrulatmanız gerekiyor Ovis üzerinden ki e, know your customer dediğimiz yani müşterinin tanı politikası. ileride sorun yaşamamak, yaşamak istemiyoruz. E, bu yüzden herkesin e, işte kimliklerini e, plat, Ovis platformu üzerinden onaylatması gerekiyor. O e, 15 Nisan 2018 günü Ovis.com.tr üzerinden bir ICO Launchpad olacak. Referans kodumuzda da e, Pre-ICO Hardcap'imiz 35 kuruştan saydığımız zaman 4.3 milyon dolar. E, Pre-ICO Softcap'imiz 500 bin dolar. E, ve satılmayan bütün coin'ler yakılacak. Onu da belirteyim. E, öncelikle Ovis üzerinden yapacağız. Ovis bu arada globalleşti. Pre-ICO bittikten sonra bir ay sonra da ICO'muzu yapacağız. Onu da biraz daha yüksek fiyattan. Ve aynı şekilde şunu da belirteyim. E, Pre-ICO'da e, katıldığınız zaman e, her yapılan yatırımda e, bir çekilişe katılma hakkında kazanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bir Macbook Pro veriyoruz iki tane. E, onun haricinde e, tabii ki de hani yüksek miktarda eğer coin alırsanız bir indirimde tabi tutuluyorsunuz. Token distribution'u şu şekilde göstereyim size. Pre-ICO e, için ve ICO için %50 daha bir grafik olarak görebilirsiniz. E, ekip %11 alıyor. Council yani konseyimiz diye de alıyor danışmanlarımız hep beraber. Cadre Wars dediğimiz işte bizim için bir sürü farklı şeyler yapan arkadaşlar işte şu anda Discord kanalımıza bakanlar, onlar moderatörlerimiz gibi bir sürü insanlara bize yardım ettikleri için işte ondan sonra çevirilerimizi yapanlar, web sitemize yardım edenler onlara %10 veriyoruz. Şirketimize de %22 ki e ee, 122'nin de kullanımı bu şekilde olacak. %30'u geliştirmeye ayrılacak, %30 operasyona ayrılacak, %10 e, yasal işlemler ayrılacak ve satış ve pazarlamaya %30 ayırıyoruz. Yüzde, e, yani şu şekilde 122'nin bu şekilde dağılımı da yapılmış durumda. Ee, platform altyapısına gelince size az önce bahsetmiştim hani Canvas, e, diye bir şirketten bahsetmiştim. Bu Kanvas nedir? Ee, nasıl hani az önce aslında Burak yazmış Twitch'in ders platformunu düşünün diye. Onun ona benzer bir sistem geliştiriyor Canvas platformu. Harvard'ın bile şu anda kullandığı bir sistem. Ee, Canvas ile şu anda çok sığ görüşmemiz var. Ee, eğer onlarla anlaşabilirsek ve bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabileceklerine onay verirlerse 3 ay içerisinde platformumuz hazır. Ee, size şöyle bir sneak peek de yapayım. Bu şekilde gözüken bir sistemleri var. Bu dashboard. Mesela Blockchain 101 işte encrypted platformu ondan sonra buradan kurslara girdiğinizde kursun içinde işte notlarınız, discussion dediğimiz tartışmalar, e, ödevler, e, işte an, anonslar, ondan sonra quizler, e, syllable dediğimiz işte e, içerik buradan gözüküyor, dosyalar. Yani bir sürü şekilde konferanslar yapabiliyoruz, işte girip girip girmediğinizi buradan görebiliyorsunuz. Ondan sonra calendar diye bir işte takviminizi görebiliyorsunuz. Çok güzel bir sistemleri var. Eğer bu sistem kripto paralara uyarlanabilirse mutlaka biz kanvaz kullanacağız. Zaten şu anda anlaşma aşamasındayız. İnşallah anlaşabiliriz. İnşallah kullanabiliriz. İnşallah yapabilirler bizi bunu. Bize bunu getirebilirler. Tamamen customizable dediğimiz yani bütün her şeyi yeni baştan düzenleyebileceğimiz bir sistem. Yani renkler bu olmayacak. Görüntü yani görüntüde tam olarak olmayacak. Bu sadece bir demo. O yüzden onu şey, o şekilde gösteriyorum. Ee, ondan sonra roadmap'imiz bu şekilde Planning and Creation of Vision. Biz 2017'nin e, başında e, bir hedef belirledik. Ne yapabiliriz? Nasıl bir eğitim platformu hazırlayabiliriz diye. O günden beri de çalışıyoruz. Ee, bir sürü şey yaptık şimdiye kadar. Market e, analizimizi yaptık. Market önümüzüne göre ihtiyaçlarımızı e, karşılamaya çalıştık. Ondan sonra şu andaki olduğumuz yere geldik açıkçası. E, Q1, 2018 Q1 ilk çeyrekte marketing, pazarlama şeyimizi başlatalım ama aslında hiç gerek kalmadı. Çünkü yani zaten biliyorsunuz hani son dönemde Twitter, Facebook falan da zaten iptal etti ama bize niye gerek kalmadı pazarlama yapmak? Çünkü insanlar zaten e, hani ihtiyacı olan bir şey olduğu için e, ürün kendi kendine zaten gösteriyor. O yüzden kimseye çıkıp da hadi bizim platformumuza bakın dememiz gerekmiyor. Zaten yeterince de güzel şekilde özelliklerimiz olacaktır. Şimdiye kadar yaptığımız şeylerde token contracts dediğimiz şeylerin yaratılması yani jetonlarımız, cat tokenlarımız üretildi. implement implementasyon yapıldı. Ondan sonra sertifika sertifikalar dizayn edildi şu ana kadar. Yani bu video encoding ve content storage dediğimiz yani İçerik saklamaya daha geçemedik. O bölümde eksik kaldık. Çünkü e, Canvas'la anlaşma aşamasındayız hala. Biz anlaşırız diye düşünüyorduk şimdiye kadar ama işte yatırımcılardan olsun e, etrafta biraz da maddi sıkıntılardan dolayı hala o seviyelere gelemedik. Fakat e, Q3'de e, yani ICO'muzu yaptıktan sonra Q2'de ICO'muz var zaten biliyorsunuz. ICO'muzu yaptıktan sonra e, Zug'da bir vakıf kurmayı düşünüyoruz. İsviçre'de. Bu İsviçre'deki vakıfı da işte mesela Ethereum vakfı orada ondan sonra e, birkaç tane daha farklı Wings vakfı orada bir sürü vakıflar orada Crypto Valley dediğimiz Crypto Vadisi'nde e, biz olmak istiyoruz. Bütün global en büyük e, şirketlerin, şirket demeyelim de projelerin hepsinin olduğu yerde olmak istiyoruz ki global seviyede etkimizi gösterebilelim. E, Q4'de 2018 Q4'de kripto dediğimiz bu zaman damgası noter e, şeklinde alabilecek şeyi yapmak istiyoruz en geç e, 2018 Q4'de yine Whisper'ı gerçekleştirmek istiyoruz ve Swarm'u gerçekleştirmek istiyoruz e, Web3 entegrasyonda dediğim gibi 2000, e, 2018 Q3'ta tamamlamış oluruz aynı şekilde e, da yine e, işte market e, pazar yerimizde. Ki tamamlanmış olacaktır diyorum. Yani hızlı bir şekilde ilerliyoruz aslında. 2019'da mobil aplikasyon düşünüyoruz. Ee, daha ona karar vermedik. Ee, i̇htiyacımız var mı? Var diye düşünüyorum açıkçası. Ee, Kalmasında zaten böyle bir özelliği var. O yüzden basit olacaktır. Belki daha da erken alabiliriz yeterli e, sayıda e, şeyimiz olursa, sermayemiz olursa. Ee, Exchange'imizin yani borsamızın simülatör borsamızın 2019 Q2'de belireye girmesini planlıyoruz. Ee, betasının da aynı şekilde q 3te 2019'da hem e, borsanın hem de aplikasyonun betası çıkmış olur diye düşünüyoruz. Ve 2020'de artık e, decentralized Autonomous Organization yani merkeziyetsiz özellik organizasyon olup tamamen her şeyi hirayına e, oturtturup bütün e, istekler, bütün gereksinimler hepsini tamamlayıp kendi kendini işleten, başka hiç kimsenin dokunmasına gerek kalmayan bir sistem oluşturup insanlığa bırakacağız artık bu platformu. Bu şekilde planlıyoruz. Umarız gerçekleşir. Biz de şu anda ekibimiz bu şekilde. Ekip içinde ben varım. Altöğüs Lük, Ali. Birçok bir kişi zaten şu anda yavaş yavaş sıradan tutmaya başladı. Cryptocurrency, blockchain camiasında Türkiye'de biliniyor zaten. Vision 100 diye bir ee, organizasyon var Türkiye'de ve ee, bu e, organizasyonda e, sadece davetli kişiler katılabiliyor. Ali davet edildi aramızdan ve şu anda orada bir blockchain masası oluşturuyor ve blockchain consortium deniliyor. Bu masada sadece büyük şirketlerin CEO'ları e, ve CEOları yani yüksek mertebe e, elemanlarının girebildiği bir organizasyon bu ve e, networking yani e, bir ağ oluşturma yeri işte isterseniz oradan farklı işler bulabiliyorsunuz isterseniz oradan birbirinize işte destek olabiliyorsunuz ve vizyon yüzün çok etkili olacağını düşünüyoruz birer iki zamanlarda bize karşı. Ee, Ali'nin şu anda çalıştığı bir diğer proje de e, aslında en önemli projelerimizden biri. Ee, şu anda kripto paralarla ilgilenen bir sürü e, server ve dizi arkadaşımız var ve bu arkadaşların e, YouTube videolarından izleyerek öğrenemediğini biliyoruz. <gülüyor> ve Ali şu anda e, bir vakıfla beraber bunun üzerinde e, yani savr arkadaşlara e, işaret dilinde aynı zamanda videolarımızda hem işaret diliyle hem altyazıyla hem de e, normal sözlü bir şekilde e, eğitim verilmesinde katkıda bulunmaya çalışıyor. Yani bu, bu da aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projemiz. E, bu şekilde ilerleyen bir hizmetimiz de olacaktır. 8 milyon Türkiye'de savr bedişsiz e, topluluğu var ve bu topluluk çoğu zaman e, önemsenmiyor. E, bu e, çok büyük bir aslında e, pazar alanı ve aynı şekilde e, ihtiyaç onlar için de çoğu e, hepsi öğrenmek istiyor fakat yeteri kadar kaynakları yok. Umarız biz bu kaynakları onlara sunabileceğiz. E, Fatih var aramızda şu anda bugün bizim e, bu Discord YouTube kanalımızın sa onun sayesinde e, canlı yayını yapabiliyoruz. Bütün e, sistem mühendisimiz e, aslında yani mühendisimiz gibi. Trade kim bizim marka sorumlumuz yani yaratıcı direktörümüz aslında markamızın nasıl konumlandırılacağını karar veren kişi. New York'ta Parsons Üniversitesi'nde lisans yapmış ve School of Visual Arts'ta branding dediğimiz yani markalaştırma üzerine master var. Bütün logolarımızı işte resimlerimizi renklerimizi kendisi belirliyor. Gerçi son dönemde sosyal medyada çoğu şeyi Yeteri kadar zamanı olmadığı için yapamıyor ama yine de bütün marka şeyimizi, cinsimizi o oluşturmuş durumda. Dimitri Berikbayev var aramızda. Algoritma yöneticimiz, geliştiricimiz. O da şu anda bu simülasyon borsası üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. 2019'a kadar inşallah onunla beraber bitireceğiz bunları. O da Belaruslu kendisi. Zeynep var. Bilgi maratonumuzun sonunda bize... Katkıda bulunacak e, yasal gereksinimlerimizi, bütün e, dosyalarımızı o hazırlıyor şimdi, o hazırladı şimdi ne kadar, sağ olsun. O da Koş Üniversitesi mezunu, şu anda İstanbul'da. E, Benjamin, Avrupa bölgesinde pazarlama sorumlumuz, müdürümüz. E, onun sayesinde e, Avrupa kıtasındaki e, yayınmamızı nasıl yapacağımızın stratejisini konuşuyoruz. Ronya var, e, Ronya editörümüz, bütün yazıların ondan geçtiğini ve on, e, İngilizce olanların özellikle Ondan geçtiğini ve e, düzeltilerini hepsini yapan, white paper'ımızı hazırlayan e, beraber hazırladık daha doğrusu ama işte bütün e, editor, edit her şeyini o yaptı. O da Norveç'ti kendisi. E, İbrahim var. Grafik designer yazıyor ama aslında o bizim web developer'ımız. Bunu düzelteceğiz. İbrahim sağ olsun e, bilgisayar mühendisliği e, geliştirme üzerine yani bizim şu anda landing page'imiz, bu kripto sayfamızı başından beri hiç e, bir Geri dönüş beklemeden sağ olsun kendi tamamen gönüllü haliyle yaptı. Ee, şu anda da bizim işte grafiklerimize de yine yardımcı oluyor. Ee, aynı şekilde yine landing page'imizin e, web tasarımımızın gelişiminde şu anda üstlenmiş durumda. Ee, Türkçe'ye çevrimini o yapıyor şu anda. Sistemizin hala bitmemiş durumda ama pazartesi inşallah Türkçe bir şekilde sitemiz yayına girecek. E, sosyal medya stratejim, stratejimizi geliştiren kişi e, Begüm Gürses olacak. Onunla da daha yeni anlaştık. Begüm e, çok büyük bir firmadan geldi bize. E, i̇leride inşallah bu Avrupa'ya yayılmamızda en büyük rol oynayacak kişilerden biri de Begüm olacak. Onun da e, LinkedIn'le gerçi yok ama Twitter'dan bulabilirsiniz. E, Bilgi Han var aramızda. Bilgihan sağ olsun bizim çok hızlı bir şekilde e, farklı farklı gelişmeler yaratmamıza e, yardımcı oldu. İşte white paper'ımız olsun yine aynı şekilde web sitemiz olsun. Ee, aynı şekilde çok kilit noktalarda bize e, akıl verdi. Hala da aramızda. <gülüyor> Cryptid Council'da bu şekilde. E, İsmail Hocamız eminim ki herkes tanıyordur. İsmail Hakkı Polat, e, şu, Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı, e, mentorumuz. Aynı şekilde Steiner var. Benim burada okuduğum üniversitede e, rektör kendisi. Teknik olarak bize yardımcı oluyor. E, Misral var. E, Cambridge Üniversitesi'nde Software Engineer, Research Software Engineer. O da bize aynı şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. E, takıldığımız noktalarda e, en azından hani teknik olarak takıldığımız noktalarda en çok yardımcı olan kişilerden bir olacağını düşünüyoruz. Erkan hocamız zaten o da ne, ne soru sorsak hiç çekinmeden, hiç durmadan anında cevabını veriyor. E, Doçent doktor Hasan Engin Şener var aramızda. Koyunhanede tanıştık onunla. Teknik Öncezi derslerine katılıyordu. Ee, sağ olsun şimdi o da bize e, iş ciddiyesi geliştirme üzerine e, destek oluyor. E, aynı şekilde bize önerdiği uçanık doktor İhsan Tolga medeni var. O da E-Devlet projesinde bulunmuş bir, bir e, beyefendi. White paper'ımızda Hasan Bey, İhsan Bey, yani Tolga Bey hakkında daha fazla detay alabilirsiniz. Onlar hakkında yazılar da yazdık. LinkedIn'lerini web sitemizde bulabilirsiniz. E, J Master var. Benim e, Avustralya'da daha önce Beraber iş yaptığım ve bana çok güzel mentorluk yapmış bir abimiz. Ee, o da bizim yine projemizde mentorluğuna devam ediyor. Ee, sosyal medya fenomenlerimizden eski bankacı e, tamamen e, tamamen kendini anonim tutmak isteyen Fidelitas e, ne zaman ona da mesaj atsak, ne zaman arasak her zaman e, yardımcı oldu sağ olsun ve hala yardımcı olmaya devam ediyor. Konseyimizde bize yol gösterenlerden biri. Evet arkadaşlar Cryptid e, bu kadar. Umarım çok uzun sürmemiştir. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Daha fazla devam etmek istiyorum. Sorularınız varsa mutlaka şu anki discordlerimden konuşabilirsiniz. Sorabiliriz. Ben buradayım. Bekliyorum sizi. Şu anda genel sohbete girdim. Bu yazmış, satılmayan coinlerin bir eğitim vakfında bağış ya da benzer bir aksiyon değerlendirmesi güzel olmaz mı? Örneğin yerine Bu şekilde daha faydalı olabilir. ilk etapta düşünmeden fikir atıyorum ortaya. Evet aslında burn yapılmadan şey yapılması mantıklı, bir bağış yapılması mantıklı olabilir. Bunu düşünelim. Bunu ben yazıyorum kenara. Güzel bir fikir açıkçası. Bunun handikapları dediğin gibi düşünülmesi gerekiyor mutlaka. Ee, onun için ben notumu alıyorum, Konseyle konuşalım. konuşalım. Yani burn yapılması hakkında biz karar vermiştik. Burn yapılması konusunda ne gibi faydası olur diye sorulmuştu. Deflasyon olacağı için değer artış olacağını düşünmüştük. Yani pre-ISO'da yatırım yapan, yatırım için bir fayda olacağını düşünmüştük. Fakat bir bağış olsa niye olmasın? Bu da olabilir. Bir bakalım. Hatta şu anda çalıştığımız birkaç organizasyon var, sosyal sorumluluk. Ee, Bununla beraber onlara belki bir bağış yapılabilir. Ben bunu yazıyorum kenara, güzel bir düşünce. Teşekkür ederiz. Ee, Burak yola gelen moderatörlerimiz, inanıyoruz, sağ olsun, bize hala yardımcı olmaya devam ediyor. Ee, YouTube üzerinden şöyle bir soru geldi hocam. Code Fiction'de podcast yapmayı düşünüyor musunuz? Yüzdeyi düşünüyoruz. Ee, çok güzel bir soru. Hatta bu dersi, pardon, bu sunumu yapmadan önce de yemin ederim. E, Mert'e Mert e bir mesaj atayım da bundan sonra da bir Code Fiction'la maratondan sonra bir e, podcast yapalım diye düşünmüştüm. Kesinlikle yapmak istiyoruz açıkçası. Code Fiction zaten bizim ortaklarımızdan biri. E, bu yani Dersleri çıkartacaklardan biri. Bunu da not aldık. Bağış gibi bir aksiyon olursa şeffaflık isteği olacaktır. Handikaplardan iki bu olacaktır. Evet şeffaflık isteği. Şeffaflık zaten biz yapacağız zaten. Şeffaf olmayan bir şey düşünmüyoruz açıkçası yukarıda yazmıştım yeniden kopyala yapıştır yapıyorum buraya hocam ben yüksek lisans tezimi Game Design for Educational Purpose olarak belirlemiştim ancak üzerine çalışacağım konuyu belirlenme konusunda kararsız kalmıştım bu konuda sizinle çalışmam mümkün mü oyun motoru olarak Construct 3 kullanıyorum ee, çok güzel olur açıkçası böyle bir kişiye ihtiyacımız var aramızda bunun üzerine tez, yapmak, tez yazmak isteyen birinin bizim de ekibimize katılıp nasıl bir yol izlediğimizi görmesi ve bununla beraber hem bize fikirler vermesi hem kendi adına fikirler alması neden olmasın. E, lütfen şu e-mail adresine bir e-mail atarsan ben yazıyorum şimdi buraya bir e-mail atarsan beraber e, tabii ki de yola çıkabiliriz. Her türlü ben yardımcı olmak isterim. Zaten Altu Yılmaz da bizimle beraber olacak. Ondan da destek alırız. Zaten onun kitabını almanı mutlaka öneririm bu arada. Ee, Burak ne demiş? Ben Mert'i anlatır diyecektim ama sizin cevabınız daha iyi olur diye size yönelttim. <gülüyor> Mert hocamız e, bugün burada değil sanırım ama evet bugün burada değil ama e, yani aramızda zaten genel olarak Rinden rica ederim. Arkadaşlar konuşmak isteyen varsa e, şeye de gelebilir, sohbet kanalına da gelebilir, mesaj da yollayabilir. Konuşmak isteyen varsa muhabbeti de açayım şu anda açıkçası. Özellikle e, ben sizden merak ettiğim bir soru var. Şu soruyu sormak istiyorum hepinize, kripterin en değerli özelliği sizce nedir? Ben bu soruyu size sormak istiyorum. Aranızdan en azından birkaç kişiden bir cevap alabilirsem, hani hangi özelliğini kullanırdınız sorusunu sormak istiyorum. birkaç kişi yazıyor şu anda aynı anda. Eğitim özelliği. Eğitimin peki nesini mesela sizin için önemli? Yani teknik eğitim mi, e, yani teknik analiz eğitim mi yoksa blockchain eğitimi mi? Hani bunun sizin için hangisi daha faydalı olur sizce? Oyunlaştırma ile motive bir şekilde kendimi geliştirmek. Bence de ben de bu konuda aslında en çok en değerli özelliğin bu olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Arkadaşlar 122 kişi online ama <gülüyor> katılım da bekliyoruz lütfen. <gülüyor> acaba Burak acaba şeyleri kapattık biz sesli de? Ona bir bakalım. Açık mı? Hı. Sence ne Burak? Hangisi? En değerli olan. Alanın da önce olması en önemli özellik. Vay, güzelmiş. Püveyeyim. <gülüyor> Piyasada. Bak gece uyuyacak. <gülüyor> CoinBilten'in ekibi demiş. Ee, teşekkür ederiz. Gerçekten ekibimiz biz de değerli buluyoruz. Çok başarılı. Zar zor bu kadar kişiyi bir arada topladık ama hani kolay bir şey değil gerçekten ekip toplamak. Bu... Ağa oluşturmak, networking. En en çok zamanımızı harcayan şeylerden başkası ama ekibin de gerçekten katkısı. Ya ekip çok önemli. Bir projeyi yapımında, gelişiminde problemleri bulmada ekip olmadan gelişmek imkanı yok neredeyse. Tek başına olmuyor çünkü bu işler. Aslında kimin lafıydı bu hatırlamıyorum ama bir odanın içinde en akıllı sizseniz yanlış olasınız diye bir laf var. Bilmiyorum. Bilen var mı bu, bu e, sözü? Benim gerçekten en çok değer verdiğim sözlerden biri. Camper Exlave piyasada eğitici eserlerin varlığı bir elin parmaklarını geçmiyor. Kreatörüyle hem eğitim alıyoruz hem de bu işin içinde oluyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Gerçekten öyle bir elin parmaklarını geçmiyor ve biz bu e, elin parmaklarını geçmeyenleri bir arada toplayıp daha fazla e, eğitici üretmeye çalışıyoruz açıkçası. Greenline hem eğitim veren hem eğitim alan kişi için eğlenceli bir altyazı oluşturulması ve bunun belli bir kesime ait değil dünyaya ait olacak olması. Kesinlikle bir şekilde gelmek istiyoruz dünyaya. Teşekkür ederim Greenline. Ee, master tezi miydi? seninki? Ee, yüksek lisans evet. Güzel. Yüksek lisanslı umarım başarılı olursun. Benim de şu anda blockchain üzerine yazdığım bir yüksek lisans tezi var açıkçası. Blockchain'in e, futbolu yaratabileceği değer hakkında özellikle. Aynen. Burak doğru yazdı. If you are the smartest one in the then you are in the wrong. Kesinlikle öyle. Richard Trendy'nin lafı mı? de bir upload veriyorum ona. <gülüyor> evet arkadaşlar. kocan yazıyor. mukacandan sonra başka soru gelmezse bugünlük bu kadar diyeceğim. Teşekkür ederim herkese katıldığı için. Central Education Network sosyal sorumluluk misyonu bu konuda alınan her mesafe çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkürler Mucan. Yani biz de bu şekilde bir misyon, bir vizyon yarattık. Umarız başarılı olacağız. Herkese katıldığı için, dinlediği için, izlediği için teşekkür ederim. Başka sorumuz yoksa müsaadenizi isteyeceğim ama Mete yazıyor. Süper. Heh, teşekkürler yazmış. Hepinize ben teşekkür. Ederim. İyi akşamlar diliyorum.